Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 13. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen katımızda yüksek yeri olan güvenilir birisin dedi. Yusuf da, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Buna hiç yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde, ey babamız artık bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız daha ne istiyoruz? İşte bedelimiz de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yüküde fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince, söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız O'na güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız O'na güvenip dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiklerinde emrine uymuş oldular. Fakat bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakub'un duygularından kaynaklanan bir ihtiyacı gidermiş oldu. Şüphesiz o elim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve ona gizlice ''Ben gerçekten senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme.'' dedi. Yusuf onlar için yüklerini hazırlattığı zaman Saraya ait bir su kabının kardeşinin yükü içine konulmasını sağladı. Sonra arkadan seslenen biri, ''Ey kafile, siz mutlaka hırsızsınız.'' diye bağırdı. Kardeşleri ona dönerek, ''Ne arıyorsunuz?'' dediler. ''Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var.'' diye cevap verdiler. İçlerinden biri, ''Ben bu söze kefilim.'' dedi. Onlar, ''Allah'a and olsun ki, ''Bizim bu yerde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz.'' dediler. Görevliler, ''Peki yalan söylüyorsanız siz de bunun cezası nedir?'' diye sordular. Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, onun buna karşılık alık olmasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.'' dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbiri öğrettik. Yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi, kralın kanununa göre kardeşini alıkoyamazdı. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun kardeşi de çalmıştı. Yusuf onlara belli etmeksizin içinden şunları geçirdi. Asıl sizin durumunuz kötü. Allah sizin suçladığınız hususu çok iyi bilmektedir. Dediler ki, ey Aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine içimizden birini alıkoy. Şüphesiz biz seni iyilik sever biri olarak görüyoruz. Yusuf, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını koymaktan Allah'a sığınırız. Aksi halde biz gerçekten haksızlık etmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam gelmeme izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en iyisidir.'' Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz de ancak bilip gördüklerimize tanıklık ettik. Koruma sözü verdik ama bilgimiz dışında kalan olaylara karşı da onu koruyamazdık. İstersen orada bulunduğumuz şehrin halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları şöyle dedi, hayır. Nefisleriniz bu hususta sizi aldattı. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Şüphesiz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah, içim yanıyor diyordu. Sonunda üzüntüden gözlerine boz geldi. Artık kederini içine gömüyordu. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen Yusuf'um diye diye sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup da şöyle dedi. Ben acımı ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen bilgiyle biliyorum. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, Ey aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize taleplerimizi karşılayacak kadar ver, bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf, ''Siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşini yaptığınızı biliyor musunuz?'' dedi. ''Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?'' diye sordular. O da ''Evet'' dedi. ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.'' Dediler ki ''Allah'a andolsun, Hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi. Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları "Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum." dedi. Yanındakilerse "Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın." dediler. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki: "Ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız Bizim günahlarımızın affını dili. Çünkü biz gerçekten hata ettik dediler. Yakup, sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin kalın dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı. Sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkârdır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar bunu yapıyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkarcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur'an, uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Rad Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif La Mimra işte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen, gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, Üzüm bağları, ekinler, sürgünlü çataldı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek suyla sulanır. Böyleyken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların ''Biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız?'' demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Senden iyilik yerine bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanları zulümlerine rağmen bağışlayandır. Şüphesiz Rabbinin azabı da çok çetindir. İnkârcılar, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya diyorlar, sen ancak bir uyarıcısın, her topluluğunda bir kılavuzu vardır. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir, onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O görüneni de görünmeyeni de bilir, o büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken, o yıldırımlar gönderip, bunlarla dilediğini çarpar. Onun azabı pek şiddetlidir. Dua edilmeye layık olan O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye iki avcunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Halbuki bu yoldan su asla onun ağzına gelecek değildir. Kafirlerin duası, boşa gider. Göklerde ve yerde bulunan her şey ve bunların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir diye sor. Allah'tır diye de cevap ver. Sonra de ki öyleyse onu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlayacak veya zararı savacak güce sahip olmayan koruyucu putlar mı edindiniz? Hiç körle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık eşit olur mu diye de sor. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. O gökten su indirdi. Su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hakla batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider, İnsanlara fayda veren şeye gelince o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde onların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa, kurtuluş için onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor. Varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar, Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adın cennetleridir. Melekler de, Sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmakta onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimsenin rızkını bollaştırır ve daraltır. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı geçici bir faydadan başka bir şey değildir. İnkarcılar ona Rabbinden bir mucize indirilse yat diyorlar. De ki Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir. İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlarsa Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, benim Rabbim O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Sadece O'na güvenip dayandım. Dönüş de yalnız O'nadır. Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı yine inanmazlardı. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Müminler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı inkar edenler ya kendileri felakete uğrayıp duracaklar veya felaket onların yurtlarının yakınına inecektir. Allah vadinden asla dönmez. Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ancak... Ben inkar edenleri bir süre serbest bıraktım. Sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış. Herkesi hak ettiğine göre yönetip gözeten Allah, bir de ona ortaklar koşuyorlar, hiç başkalarıyla bir olur mu? De ki, söyleyin bakalım onların isimlerini. Onlar kimlermiş, ne yapmışlar? Siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Yoksa kuru laf mı söylüyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere tuzakları güzel göründü de doğru yoldan saptırıldılar. Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola iletecek yoktur. Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaat olunan cennetin özellikleri şöyledir. Zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen vahiyden memnun olurlar. Fakat inanç gruplarından onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana sadece Allah'a kulluk etmem ve O'na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşte yalnız O'nadır. Biz Kur'an'ı işte böyle Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana bu ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan, bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Sürekli her şeyin bir kaydı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara haber verdiğimiz azabın bir kısmını sana ister gösterelim, İster bundan önce seni vefat ettirelim, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek bize aittir. Bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Allah hükmeder, onun hükmünü denetleyecek yoktur. Onun hesaba çekmesi de hızlıdır. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tedbirlere hakim olan Allah'tır. O, herkesin neyi hak ve elde ettiğini bilir. İnkar edenler, dünya hayatından kimin kazançlı çıkacağını yakında anlayacaklardır. O inkarcılar, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, sizinle benim haramda şahit olarak bir Allah, bir de kitap bilgisine sahip olanlar yeter. İbrahim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamra Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. İşte onlar, derin bir sapıklık içindedirler. İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah, dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlar da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hani Rabbiniz, eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz, ''Hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir.'' diye bildirmişti. Yine Musa, ''Siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır.'' demişti. Sizden öncekiler Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları tam olarak ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek Biz size gönderilene inanmıyoruz. Biz kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz dediler. Peygamberleri gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? O günahlarınızı bağışlamak için size bir çağrıda bulunuyor ve size belli fakte kadar da süre veriyor dediler. Onlar ''Siz de bizim gibi sadece insansınız. Bizi atalarımızın tapmış olduğu ilahlardan uzaklaştırmak istiyorsunuz. O halde bize açık bir delil getirin.'' diye cevap verdiler. Peygamberleri onlara şöyle dediler. ''Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemiz mümkün değildir.'' Müminler, ancak Allah'a dayansınlar. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs geleceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. İnkarcılar peygamberlerine, ''Andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız.'' dediler. Bunun üzerine Rableri onlara, o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Peygamberler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin yapıp ettikleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıkları hiçbir şeye yaramaz. İşte bu sonucu gerektiren davranış derin sapkınlıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, Biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler, Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınılacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye, Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın lütfettiği nimete nankörlükle karşılık verip Sonunda toplumlarını helake uğrayacakları yere cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Oraya girecekler. Orası ne kötü karargah. Allah'a ortak koştular ki halkı onun yolundan saptırsınlar. De ki biraz daha oyalanın. Sonunda döneceğiniz yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Alım-satımın bulunmadığı, Dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar. Onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizli ve açık harcasınlar. Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, Nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için yararlı kılan, geceyle gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan O'dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki, insanoğlu çok zalim, çok nankördür. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını, ''Senin kutsal evin Kabe yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.'' Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamış. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin, ''Rabbimiz, bize kısa bir süre daha ver de senin davetine uyalım.'' peygamberlere tabi olalım diyecekleri ve onlara, sizin için bir yok oluş bulunmadığına daha önce yemin etmemiş miydiniz diye sorulacağı güne karşı insanları uyar. Ve sizden önce batılı seçerek kendilerine kötülük edenlerin yurtlarına yerleşmiştiniz. Onlara ne yaptığımız sizin için açıkça belli oldu. Size misaller de getirdik. Tuzaklarını Allah bilip dururken, onlar tuzaklarını kurmaya devam ettiler. Oysa, onların tuzaklarıyla dağlar yıkılıp yok olacak değildi. O halde, Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden sakın cayacağını sanma, Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar, gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. O gün suçluların sıra halinde zincirlere vurulmuş olduklarını göreceksin. Onların giysileri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah, herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır. Kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur. İşte bu, bütün insanlara bununla hem uyarılsınlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler, hem de akıl sahipleri öğüt alsınlar diye yapılmış bir bildirimdir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Seslendiren Nisan Kumru